İbadallah. Estaizu billahi. Ya eyvallizina amet tekullahi vel tanzur nefsumma kaddemet ligadim ve tekullahi. İnne Allahe halirun bima te'amelun. Sadaka Allahü'l-Azim. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve esül hikmeti mehafetullah. Sadaka Resulullahi Rabbil alemin. Müminler. Mümin ismi Allah'ın esmalarından bir isimdir. Allah'a subhane ve teala hazretlerini tevhid eden, ve onun habibi Muhammed'e gönül veren, cümle enbiyayı tasdik eden ve Kur'an-ı Kerim'den evvel kitaplarda da inananlar. inanan kişiler mümindir. Allah kendi ismini kendi tevhidine, Habibine, gönül verene vermiştir. Onun için ya yülle hitabı Allah'ın hitabıdır. Ve kendi ismiyle bizlere hitap etmekte burada. İnceli bu güzelliği. Cenab-ı Hak bizi takvaya, veraya davet ediyor. Takvanın fevki veradır. Yani insanlar takvada, hak, hak korkusunda yücelirlerse, ondan sonra bir makam vardır ki, dara makamı, o takvanın en yüksek mevkiidir. Allah ne de, de en kerim olan kimse, Allah'a en makbul olan kişi, Allah'tan korkandır ve Allah'ı sevendir. Allah'tan korkmak iki nevi. Birisi azabından korkmak, celalinden korkmak. Birisi, Hak hala bana kulum demezse bana cemalini göstermezse bundan korkmak, kalb ittiremek. Ki bu, efdel olan budur. Cehennem için haktan korkan, o haktan korkmaz bir nevi. Nefsinin azaba giriftar olacağından korktuğundan haktan korktuğunu zanneder. Cennet arzusuyla da haktan korkanlar, gene haktan korkmuş olmazlar da cennete arz nefisleri. Buna biren ne cehennem korkusuyla haktan kork, ne cennet ümidiyle haktan kork. Allah bana kulum demezse diye kork. Ondan çekin. Madem insanımız Hazretin Musa Aleyhisselam, Tora giderken kavminden birisi demiş ki, yani bir yallah, hakta alaya sor. Acaba ben ehliner miyim, ehli cennet miyim demiş. Hiçbirimiz bilemiyoruz istikbalimizin ne olacağını. Nece kişiler imanlı yaşadılar, şifre öldüler. Nece kişiler mümin doğdular, mümin yaşadılar, kafir öldüler. Nece kişiler mümin doğdular, kafir yaşadılar, mümin öldüler. Onun için muhatabınla konuştuğum vakitte muhatabın kafir dahi olsa hatırdan şunu çıkarma. Allah buna son nefesinde iman nasip ederse, bu hakka layık bir kul olur. Benim imanım selip olursa benim halim nice olur diye Allah'tan kork. Cenab-ı Musa Aleyhisselam bunu Cenab-ı Hakk'a soramadı. Şimdi edaben mugayırdı. İstikbali bilmek iyi değildir. O tahammül edecek olan Allah içindir, Enbiya içindir, Evliya içindir istikbali bilmek. Sen yarın ne olacağını bilsen bir taşın bir taşına koymazsın. Bu kadar kafi, üzerine durmak lazım ama vakit dar olduğu için. Cenab-ı bin binbir kelamda hakla mülakat yaptıktan sonra Cenab-ı Hak buyurdu ki, kullarımdan birisi sana böyle bir soru oldu. İçin bana bunu, bu emaneti tevdi etmedin ya Musa. Ya Rabbi senin semada ve artta, bilinen de bilinmeyen alemde her şeyi gören ve bilensin, işidensin. Edeb ettim ya Rabbi, söyle okuluma o, o ehrin i nardır? dedi. Hazreti Musa geldi dedi ki, Cenab-ı Hak buyurdu ki, Söyle o kuluma. Altını söyle ne ya Musa dedi. Bana kulum dedi mi Allah? Allah bana kulum dedim beni kulluğa kabul etti mi? İster narına koysun ister nuruna dedi. Kalbin bunda çitriyecek. Allah sana kulum desin sen de benim mabudum de Allah'a. Allah'a sev. Onun emirlerini sere sere yap. O seni nimetlere boğmuş. En büyük nimeti üzması olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak seni etmiş ve kendi kelamiler sana hitap etmiş ve kendi ismiyle seni isimlendirmiştir. Hak Teala'yı Bütün etrafımız ve civarımız onun nimetlerle, nimetlerle doludur ama biz farkında değiliz. Su içindeki balık suda olduğunu farkında olmadığı gibi. allah Teala sevmeye layıktır. Onu sev bu da şöyle olur bu sevgi hak tarafından olması lazımdır kulluğunu yaparsan hak seni sevecek senin de kalbinde Allah'a karşı muhabbet, mevettet hasil olacaktır kulluğunu yapmadan olmaz semaya bak Allah sana nütücretmiş semayı, altına ağırlığına düş etmiş kışlar yazlar, müzler, ilkbaharlar rengarenk çiçekler ayrı ayrı tatlı meyveler anne şefkati, baba rahmeti İnsanlık muhabbeti, hepsine de hak olunmuş Ve şeklinde çok güzel yaratılmış. Gayet müteasip mütenasip Allah. Cenab-ı sevmeyecek misin? Fakirim diyen bir adam milyonlara malik olduğunu hesaba bulsun, görecektir. Fakirim diyor. İmanını kaç milyona alabilirsin, kaç milyara? Allah sana bir iman vermiş ki, ebedi saadet bunda. Ebedi selamet bunda. Hak rızası, rıdvanı, cenneti, cemali bunda. İman evvela. İşin de başı takvalıdır ittika da. 13.na bak diyor düşün bu burada bizi tefekküre davet ediyor Cenab-ı Allah. Ya eylezi inne tekkullah eyyu minner Allah'tan korkunuz ve tenzurun nefsin ma kadamet ligad. Yarınki gün için ne hazırladın tefekküre düşün. Yani hasibu kable ente hasebu. Manası Allah seni hesaba çekmeden sen nefsini hesaba çek. Düşün. Cenab-ı hazret Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala ana efendimiz hazretleri kendisini hafta bir defa hesaba çeker. Yaptığı iyilikleri yaptığı işleri göz önüne getirir. Bazen kendisini cezaya sattırır. Ceza verdin etsine Hazreti Ömer. Ömer ki kim biliyor musun? Ömer kırkların kırkıncısı. Resul-i Ekrem'in kayınpederi şerefine nail olmuş ve İslam'ın adliye nazırı ve Resul-i Ekrem buyurmuş ki hakkında Benden sonra peygamber basıl Ömer gelirdi diyor. Üç aylık yoldan oğulları ida etmiş bir adam. Üç aylık yolda. Kendisi Medine'de olduğu halde hutbe okurken seslenmiş bir gün. Ya Sariye Ezebel diye demişler ki ya emir el müminim bu yani yersiz bir emir bu yok dedi. Katsiye'de ordum sıkıştı, ordu kumandanı Sariye'yi dağa çıkmasını emrettim dedi. Görüyorduğun radarı vardı manevi radarı önünde. O Ömer'in bir hata, bu kendisini hesaba çekerdi. Bazen dinlediği ayet-i kerimenin şiddetiyle haftalarca hasta yaptığı malumdur. Hasta yapmıştın. Haftalarca. Öyleyse kendini hesaba çekeceksin. Hazır duracaksın. Yolcu yolunda olduğu gibi. Yola devam eden bir adam. Ne şekilde hareket eder soruyorum. Yolcu seferde yani. Yolcu gibi hazır olacaksın. İbadet ve taatını yapacaksın. Allah'a kulluğunu ifade edeceksin. Hem cinsine hizmette bulunacaksın. Nefsine olan vazifelerini evladu ayaline olan vazifelerini yerine getireceksin. Bunları yapmazsan mesul olursun. Sonra akıbette çok pişman olursun. Fakat ağlaman sana fayda getirmez ve Düşün. Bugüne kadar neler yaptın? Seyyatın mı fazla, hasenatın mı fazla? Düşün gözünün önüne getir. Yaptığın hasenatı unut. Seyyatını unutma. Daima istiğfar üzere bulun. Ve geceden eli gündüzde Cenab-ı Hakk'a Rabbel alemin bana imanımı yoldaş et. Beni taatine mahkum eyle. Namazından, orucundan, zekatından, tesvihatından bana zevk ver ya Rabbi. Namazdan ben zevk deyim ya Rabbi. Bu, bu lezzeti bana tattır da. Kadarsan sonra vakit namazda üşenmeyeceksin. Namazı kılacaksın, seve seve kılacaksın. Tek Allah seni namaz kılmaya layık görsün. Hepsini huzuru almaya layık görsün Cenab-ı Rabbül Alemi. Bak, bugün kaç yaş kaç yaşa yaşandın? Hayırından şerrine bak. Hangisi galip? Allah ihtiyarlara hitap ediyor. Saçımız, sakalımız ağırdı. Sinirlerimiz gevşedi. Günahtan âri değiliz, kurtaramıyoruz kendimizi. Diyor ki, ''Ey kulum, saçın, sakalın ağırdı. Sinirlerin gevşedi. Bana karşı günah yapmaya utanmıyorsun.'' ben sana azap etmeye hayal ediyorum diyor Hazreti Allah, Allah, Allah. gençlerimize hitap ediyor resul Ekrem içinizde en sevdiğim genç müminlerdir genç yaşında ibadet etenlardır nefsi emmari havadayken ona galere çalanlardır nefsiyle mücadele edip nefsine hakim olanlardır elini kötülükten dilini yalandan gıybetten gözünü hıyanetten tathir et. Kalbinde hak sevgisinden gayri sevgiyi çıkar. Vücudunla, bedeninle, malınla, canınla, her şeyinle Allah'a ibadette bulun. Kaybetmeyeceksin. Yakın zamanda bu tavsiyelerimin mükafatını görürsün. Yapmayanlar da pişman olurlar. Fakat ne yazık ki işten geçmiştir. Vallahu yedillâhu aleyhissalem.